Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed'in kızını evine döndür. Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü. Yoksa böyle olur. Hımm. <gülüyor> Gördün mü? Yazıklar olsun size Gücünüz ancak bir kadına yetiyor Yenge iyi misin? Beni iyi dinleyin Şimdi dönüp gitmezseniz Ok çantamdaki her bir ok Sahibini bulacak Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar Sizinle çarpışacağım İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte Yola çıkın O zaman onu götürüp babasına teslim edersin Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi kinaneyi çok korkunmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu. Ne oldu anlatsana? Hanzala münafık oldu! Sübhanallah! Öyle şey olur mu ne diyorsun? Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz. Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız... Melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzalayı rahatlatmıştı. 52. bölüm Osman bin Maz'un ve eşi Havle, Peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi. Havle, hoş geldin. Ah, ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Ah, gel bir sarılayım sana. Hoş bulduk. <gülüyor> buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın? Hamdolsun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım, bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine, kuşamına dikkat ederdin, güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var? Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor. Allah Allah... Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin? Olur. Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırdı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, ''Ey Osman!'' Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? diye sordu. O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun? Peygamberimiz sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namazla geçiriyormuşsun öyle mi? diye sordu. Evet öyle yapıyorum. Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Peki ey Osman sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun? Hayır ya Resulallah Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum Peygamberimiz ona şunları söyledi Ben biraz uyurum biraz da namaz kılarım Bazen oruç tutarım bazen de tutmam Eşimle de beraber olurum Allah'tan sakın ey Osman Eşinin sende hakkı var Misafirlerinin sende hakkı var Nefsinin bile sende hakkı var şu halde bazen oruç tut, bazen tutma, bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hz. Fatıma Peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı. Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları, Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu. Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun? Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum? Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever, bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz Sakın çekinme Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir Öyle mi dersin? Tabii ki Peygamberimize gidip niyetini belli edersen Mutlaka kabul eder Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti Fakat meramını arz etmesi çok zordu Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti üstünde Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse cesaret edemeyeceğim buna. Peygamberimiz Ali dedi. Geliş sebebi nedir? Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine peygamberimiz gülümseyerek yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi. E e evet. Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca, Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu. Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok. Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince, Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş... Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi. Ali... Bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun? Üç ee, yüz dirhem eder sanırım. Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı? Evet, o vermişti. Beş yüz dirhem eder. O kadar etmez ey Osman... Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder. Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun 450'de anlaşalım. Son teklifim 480. <gülüyor> tamam anlaştık. Al bakalım zırhını. Al. Bunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediyesi. Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz. Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki... Düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hah, kardeşim. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü. Bu Fatıma'nın mehri. Buyurun. Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hz. Ali de Hz. Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hz. Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hz. Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler. Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek. Tutucundan beraber yapalım. Ha? <gülüyor> Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha sardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi. Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Senem'e de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi? Evet öyle oldu. Allah mesut etsin. Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar, bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra ''Kardeşim burada mı?'' diye sordu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, senin kardeşin kim? Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı. Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki? Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. Aynen dediğim gibi dedi ve Esma binti Umeys içeride mi diye sordu. Evet burada Peygamberimiz demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi dedi Evet sağ olsun hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti Peygamberimiz hayra ersin diyerek ona dua etti Daha sonra yeni evli çiftin yanına girdi Hz. Ali'yi çağırarak önüne oturttu Hz. Fatıma da utancından babasına bakamıyor gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu Rasûlullah onlara, Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl diyerek dua etti. Sonra Hz. Fatıma'ya, Vallahi ey Fatıma, seni ailemin en hayırlısına nikahladım dedi ve onlarla vedalaşarak yanlarından ayrıldı. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın iyi bir evde oturmadığını öğrenen Harise bin Numan, Peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi Ya Resulallah Necar oğullarının sana en yakın olan evleri bana aittir Benim bütün mallarım da canımla birlikte ancak Allah ve Resulü içindir Vallahi ya Resulallah o mülklerden istediğini alman Bana bırakmandan daha hoş ve makbuldür Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona Allah mallarını bereketlendirsin diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. <gülüyor> Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar, Osman'ın yüzüne damlıyordu Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri Üzüntüsünü dile getirirken Ağzından şu kelimeler döküldü Osman Allah seni rahmetine kavuştursun Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim Peygamberimiz kadına Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun Diye sordu Bilmiyorum Ama Allah ona ikram etmez de Kime eder ya Resulallah o senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk. Peygamberimiz, biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir. Osman ikandı Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defne esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden baki kabristanına ilk gömülen kimseydi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.